Perşem FM Perşem FM, FM, FM. Türkya Radyolar Türkya FM. Türk, Material FM Dünya, radio. Radio. Dünya, Dünya. Berişan FM şey Dünya FM, FM, FM yani haberler, haberler, niye radiyosunda haberler böyle bir şey ya? Türkiye radyolarının tek arkası öbür gün komedi programı Perişan Efenden sevgiler, saygılar, hürmetler, Dinleyiciler şimdi Perişan Efem haber merkezinde hazırlanan haber bultenini sunuyoruz. Spikeriniz Ömer Pekin. Be -be -be Perişan haber, haber. Dinleyiciler, referandumun arkasından yeni anayasa değişikliği ile birlikte yapısında değişiklikler yapılacak olan HSYK ve Anayasa Mahkemelerinin geçmişte aldığı bazı eee ba, ba, bazı ka, aldığı bazı eee ba. efendim. <gülüyor> Arkadaşlar haber okurken zırt diye ortada kulaklıma bir şey söylemeyin. Takıldım evet. <gülüyor> tamam, son dakika. Tamam. Ee, at, e, dinleyiciler şimdi bir son dakika gelişmesi var Hemen onu vermek istiyorum ee, Engerekon operasyonuyla tutuklanan Ancak Yargıtay kararıyla serbest kalan Emekli Albay Tufan Binboğa Az önce Danıştay kararıyla Yeniden tutuklandı gelişmeleri iletmeye devam edeceğiz dinleyiciler Şimdi haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Tam nerede kalmış e, Tam nerede kalmıştık diye bak Evet evet tamam Dinleyiciler Anayasa Mahke e, efendim. Bir tane daha mı? Bir, son, önemli bir şey. Önemli bir haber. Son dakika. Tamam. <gülüyor> e, dinleyiciler şu an elimize aldığımız bir son dakika flash gelişmesini veriyoruz. E, daha önce serbest bırakılan fakat az önce danıştay kararıyla tutlanan emekli albay Tufan Binboğa bu sefer sayıştay kararıyla yeniden e, serbest bırakıldı. <gülüyor> Bırakıl... Diyecektim ki yeni bir haber geldi değerli dinleyenler. Emekli Albay Sayıştay karayla, karayla serbest bırakıldıktan sonra hemen sonra az önce Emniyet Müdürlüğü kararıyla yeniden tutuklandı. Ee, <gülüyor> gelişmeleri vermeye devam edeceğiz değerli dinleyenler. Dinleyiciler uçan adam, koşan adam, görünmeyen adam duymuştunuz ama sanırım işitilmez adam hiç duymamıştınız. Evet işitilmez adam. <gülüyor> Ankara Çubuk'ta oturan Burhan Bey yıllardır konuşuyor ama esrarengiz bir şekilde işitilmiyor, duyulmuyor. Bazılarınız ''Kardeşim böyle şey olur mu? Adam işitilmez falan değil, siz sağırsınız.'' <gülüyor> diyebilirsiniz. Evet belki de haklısınız, biz de başta öyle zannettik. Kale bile almadık fakat kendisiyle konuştuğumuz zaman hakikaten de adamın konuştuğunu fakat sesinin işitilmez olduğunu e, anladık, gördük dinleyiciler. İnanması zor isterseniz kendisiyle konuşalım. O zaman e, anlayacaksınız değerli dinleyenler e, ne demek istediğimizi. Ve işitilmez adam Burhan Bey şu anda stüdyomuzda değerli dinleyenler. Kendisine hemen e, hoş geldiniz diyorum. E, Burhan Bey hoş geldiniz. Evet dinleyiciler işitilmez adam şu anda konuşuyor ama konuştuğunu duymadığınız gibi e, şu an işitemiyoruz kendisini. Siz de istemiyorsunuz, ben de istemiyorum. Ben dudak okuma yöntemiyle anlamaya çalışıyorum. O hoş bulduk, Allah razı olsun dedi değerli dinleyenler. Gerçekten ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir durum. Bu arada bazılarınız hadi oradan adamın mikrofonunu kapattınız, tabii duyulmaz bizi mi kandırıyorsunuz diyebilirsiniz. E, değerli dinleyenler, e, biz de tüm bu şüpheleri ortadan kaldırmak için e, 45. noter başkatibimiz Sayın Üsküdar noterlerinden e, Nuri Ayanbeyam Bey'i stüdyomuza çağırdık. E, hoş geldiniz Nuri Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Evet, ben bu adamın konuştuğunu fakat işitilmez olduğunu tasdik ediyorum. Bu adam işitilmez adam. Donk! <gülüyor> evet dinleyenler, noterimiz Ayanbeyam Bey'i de duydunuz. Ben tekrar işitilmez adama dönüp, ee, ...ne zamandır işitilmez olduğunu soracağım. Ee, Burhan Bey, e, ne zamandır işitilmez oldunuz? Ne zaman anladınız bunu? Yani Nasıl oldu bu? Evet değerli dinleyenler, Burhan Bey yine konuşuyor ama... Ee, ...yine işitilmiyor. Gerçekten ilginç. Adam bas bas bağırıyor ama... ...sesi de çıkıyor oysa ama... ...çıkardığı ses duyulmuyor. Gerçekten ilginç. Ben yine dudak okuma yöntemiyle... ...evet... Yok ya. Hadi canım. Vay vay vay vay. Vay be. Deme ya. Al. Al. E, dinleyiciler işitilmez adam gerçekten şok açıklamalarda bulundu ama ne dediğini işitemediğim için ne dediğini anlamadım. Yani e, evet. Evet. Son dakika haberim var. Evet. Evet, değerli dinleyenler Burhan Bey'i uğurluyoruz çünkü şu anda elimize bir son dakika haberi geçti. Ee, hemen e, vermek istiyorum. Dinleyiciler bir son dakika gelişmesini hemen veriyoruz. Ee, daha önce Yargıtay tarafından tutuklama kararı alınan bu karar Sayıştay tarafından e, iptal edilen ancak son anda Danıştay kararıyla tekrar tutuklama kararı alınıp tutuklanan e, son anda Anayasa Mahkemesi'nce tekrar serbest bırakılma kararı alınan emekli albay Tufan Binboğa tam cezaevinden çıkarken bu sefer de belediye encümen kararıyla e, tutuklandı. E, tutuklandı. Evet, evet tutuklandı değerli dinleyiciler. E, arkadaşlar tutuklandı diyorum. Doğru mudur? Evet. Evet tutuklanmış. E, Tıı, tı. evet tutuklanmadı dinleyiciler. E, serbest mi bırakıldı yine? Arkadaşlar. Evet tutuklanmamış, serbest bırakıl ama yine serbest kalmamış. Demeyelim. E, ne diyelim? Arka, e, kalmamış da mı olabilir? Arkadaşlar kesin bir şey söyleyin ya evet kesin tutuklanmıştır mıdır? mıdır? Evet ha, Değerli dinleyiciler emekli albay devlet malzeme ofisi kararıyla yeniden tutuklanmış evet değerli e, emekli albay devlet su işleri tarafından e, serbest bırakılmış yok e, ama az önce devlet malzeme ofisi tutuklanmış mıydı? E, ya ne oldu bu adam arkadaşlar ya Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya birinin serbest bırakını teki nasıl tutuyor ben anlamıyorum ki bunu. <gülüyor> tamam. E, kap kapatıyorum ben o zaman. Eee Perişan Efendim şimdi kadar Perişan Efendim her gün çift saatlerde dünya bir ne? Bir son dakika haberi. E, evet dinleyiciler az önce serbest bırakılıp e, tutuklanan daha sonra tekrar e, serbest bırakılan fakat tekrar tutuklanan emekli albay e, bu sefer de mimarlar odası tarafından e, e, serbest bırakıldı. <gülüyor> Hey haber, haber haber Dünya Radyosu'nda haberler haber şey şey Dünya Radyosu'nda efendim Ushan ef şey, e, haber haber, haber <gülüyor> Dünya Radyosu'nda haberler <gülüyor> böyle bir şey ya Verisham <Gülüyor> <gülüyor> FM Verisham FM Döker Radyo Döker Radyo Person F.M.